Merhaba, Sinefil canlı yayında karşınızda 94.9 Açık Radyo'da. Bu hafta programımızı Collective Soul'dan The World I Know adlı parçayla açtık. Haftanın yeni filmlerinden Something Borrowed, Ödünç Sevgili filminin şarkılarından biriydi. Merhabalar, ben Burul seven Ben Melis Behlil. Ee, bu hafta vizyona yeni giren filmlerimizi tanıtmaya başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi aktaralım. Açık Radyo'nun telefon numarası... 212 alan kodu 343 40 40. Sinefil programının e-posta adresi ise? Sinefiller at gmail.com gmail.com evet, Bu hafta 6 yeni film var gösterime giren. Birbirlerine oldukça farklı e, filmler ve bu haftanın enteresan tarafı e, Türk filmi yok. Evet artık buna enteresan <gülüyor> bir şey olarak bakıyoruz. Programa ilk başladığımızda bu hafta Türk filmi var derdik. <gülüyor> Şimdi aha yok diyoruz. E, bu hafta tabii aynı zamanda dokumentarist Festivali de başlıyor. Önümüzdeki hafta e, pazartesiden itibaren e, 5 Haziran'a kadar sürecek. Ve bugünkü esas programımızın çoğunluğunda dokumentarist ekibine ayırmış bulunmaktayız. Birazdan stüdyoda bizlere katılacaklar. Onlarla festivali konuşacağız. Ama oraya geçmeden haftanın 6, 7, 6 yeni filmini kısaca tanıtalım sizlere. E, parçasını çaldığımız Something Borrowed ödünç sevgiliyle başlayalım. Evet, haftanın e, Amerikan romantik komedisi diyebiliriz. Daha önce komşu kızı The Girl Next Door çeken e, Luke Gr Greenfield çekmiş. Başrollerinde Kate Hudson, Jennifer Goodwin ve John e, Krasinski yer alıyorlar. E, tanıdığımız isimler Bir göreceli olan. Bir de Colin Egglesfield'lar. O en tanınmayanları. Aslında en önemli rol belki de onun ama... iki kızın da aşık olduğu adamı evet. canlandırıyor çünkü. <gülüyor> evet. Bir yeni bir jön kazandırıyorlar belki de böylece Amerikan sinemasına. Konu itibariyle bakacak olursak e, Jennifer Goodwin'in canlandırdığı Rachel e, aslında e, üniversiteden bir sınıf arkadaşından hoşlanmakta. E, o da ondan hoşlanmaktan. Bu arada tesadüfen Rachel'ın en yakın arkadaşı Darcy e, tanışıyor. Çıkmaya başlıyorlar. Ve aslında gönlünü kaptırdığı adam en yakın arkadaşın nişanlısı veriyor birden. Yani o kadar birden diye kaç <gülüyor> sene sürüyor ama <gülüyor> romantik komedi diyarında 6-7 senenin lafı mı olur diyelim ondan sonra tam evlenecekken bu en yakın arkadaş ve aslında sevilen erkek birden böyle bir bir gece, duygular Bastırılmış çıkar. duygular ortaya çıkıyor. İyice karışıyor ortalık. Gerisini tahmin edebilirsiniz. Ama hani romantik komedi sevenlere bu haftanın opsiyonlarından biri. Diğeri ise bir Fransız opsiyonu. L'Arnaqueur filmin adı Gönül Avcısı olarak çevrilmiş. Filmin yönetmeni Pascal Schömey ilk uzun metraj filmi. Daha çok televizyonda ismini duyurmuş kendisi. Başrollerde Romain Duri, Vanessa Paradis, Julie Ferrier ve François Damien yer alıyorlar. Evet, Roman Durie'nin canlandırdığı Alex karakterinin enteresan bir işi var. Hayatını... E Yakışıklılığını ve tatlı dilini ve çağrımını kullanarak e, çiftleri ayırmakta kullanıyor. Burada <gülüyor> amaç e, işte bir şekilde biriyle evlenmesi ya da birlikte olması istenmeyen e, kadını baştan çıkartarak ilişkilerini bozmak. Bu seferki hedefi ise güzel ve zengin Juliet e, ailesinin istemediği e, bir İngilizle ki o da milyarder yakışıklı zengin falan aslında ama e, hayatını birleştirmesini istemediği için ailesi Alexis tutuyorlar. E, Juliet'i ise Vanessa Paradis canlandırıyor. Herhalde filmin e, en e, ilgi çekici noktalarından biri. E, Paradis'in tüm dünyada hayranları olduğunu biliyoruz. Evet bir Fransız filmimiz daha var. E, bu da aslında daha Hollywood vari filmlerden e, aslında gönül avcısı da ee, baya bir romantik komedi muhtemelen tekrar da çekilir yakında tarz olarak da tarafından. Fransız romantik, romantik komedilerinden ziyade Amerikan romantik komedilerine benziyor. Ben söyleyebiliriz. Ee, bir sonraki filmimiz de muhtemelen önümüzdeki senelerde tekrar çevrilir Hollywood tarafından. Zor Hedef. Abu Portan. Point Blank İngilizce adı. Filmin yönetmeni Fred Cavay ki bir önceki filmi Purel zaten Hollywood tarafından tekrar çevrildi. Kaçış planı olarak o da geçtiğimiz aylarda sinemalarımızda vizyona girdi hem Fransız hem Hollywood versiyonunu görme şansımız oldu. Bu filmde başrollerde Gilles Lelouch, Roch tizem Gerard Lanvin ve Elena Anaya yer alıyorlar. Burada da bir kendi halinde bir çift adam sağlık görevlisi, karısı hamile doğurmak üzere. Fakat bu sağlık görevlisinin çalıştığı hastaneye işte bir polisin tutukladığı biri yatırılıyor. Ve onu işte oradan çıkarıp geliştirdik ...talep eden kişilere teslim etmesi için bu adama üç saat veriliyor ki o üç saatin sonunda bunu beceremezse karısını öldürecekler. Arada karısı kaçırılıyor. Şimdi biraz karışık anlattım ben ama... Temelde yine böyle bir bu, eş durumu var bir önceki filmi gibi. Evet bir de bu hani klasik sıradan adam aksiyon kahramanına dönüşür evet. hikayelerinden Bruce böyle. Willis falan olur genelde o. Ee, bir önceki filmde de kendi halinde bir çift iken yine karısını hapse atıyorlardı. O da hapisten kaçırmaya çalışıyordu. Fred Kevay karılarını kurtaran kocaları çok seviyor anladığımız kadarıyla. Evet e, haftanın bir diğer e, filmi ise Derby Dragons Devlerin Günahı adıyla e, vizyona giriyor. E, Roland Joffé yönetmiş e, bunu da daha önce Ölüm Tarlaları The Killing Fields ve The Mission Misyon gibi filmler yönetmişti. E, burada ise tarihsel dram türünde bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrollerine Charlie Cox, Wes Bentley, Doug Ray Scott, Unaxu ve Olga Kurilenko yer alıyorlar. Kendisini son bon kızı olarak hatırlayabilirsiniz. Bu tarihi hikayede yani çerçeveleyen günümüzden bir hikayesi var ama esasında tarihsel hikayede İspanya'da geçiyor. 20. yüzyılın başında iki çocuk arkadaş onlar büyüdükçe İspanyol iç savaşı ve de farklı taraflara düşüyorlar ve de işin içine kadınlar da giriyor tabii. Böyle bir tarihsel hikaye sevenleri zaten daha Hollywood'un daha politik filmlerinden bazılarının en önemlerine e, imza atmış bir isim Roland Jaffe. Haftanın bir diğer belki de en ilgi çekici filmi The Troll Hunter e, Troll Avı adıyla gösterime giriyor. Bu troll, e, troll şey diyelim e, bizde Balık avlamakta kullanılan ağ türü değil bu bildiğimiz Norveç e, mitolojisinden gelen dağlarda kayalıklarda yaşayan e, mitik yaratık anlamına geliyor. Ee, film çok enteresan çünkü hani bir taraftan yaratık filmleriyle e, işte bu bir şekilde Blair Witch pro şeyiyle, projesiyle bildiğimiz o el kamerasıyla çekilen gerçeklik hissi uyandıran film türlerini bir araya getiriyor ee, sıra dışı bir avcının hikayesi Norveç'te ve onu takip eden bir grup e, öğrenci belgesel film çekiyorlar ama bir süre sonra bu takip ettikleri avcının aslında ayı peşinde olmadığını Devletin varlığından haberdar olup gizlediği ve gizli bir şekilde avladığı trollerin peşinde olduğunu öğreniyorlar. Ee, enteresan da bir kara mizahı var. Ee, oldukça da iyi eleştiriler aldı. Dünyada onu söyleyebiliriz. Bu türün meraklıları için ve farklı tarzda bir e, yaratık, gerilim e, ve o türün yeniden ele alınışını görmek isteyenler için bence haftanın en görülmeye değer filmlerinden biri. Bu arada tanıdık isimler değiller pek Norveç sinemasından ama yönetmenle oyuncuları da hemen sayalım. Andre Ovredal yönetmiş Troll Avını. Johanna Mork, Thomas Alf Glen Glenn Erland, Erland Erl Tosterud ve Hans Morten Hansen yer alıyorlar. Bence en ilginç bir diğer filmse ee, daha uzaklardan geliyor. Güney Kore sinemasının son dönemlerdeki önemli yönetmenlerinden Ji-won Kim'in Okmarol bu ...I Saw The Devil veya Şeytanı Gördüm. Ee, bu gösterildiği festivallerden beri epey bir... E, ...izlemesi biraz zorluk verici, acı verici filmlerden Zorlayıcı biri olarak filmlerden e, bir. tanımlanıyor. bir e, psikopat ve onun peşindeki e, bir polisin hikayesi... ...ama sırf polis değil, aynı zamanda karısı öldürülmüş bir erkek ve e, intikam peşinde... E, epey kanlı olduğunu söyleyelim. Gerçi biraz kesmek zorunda kalmış yönetmen. Çünkü öbür türlü Kore'de gösterme giremeyecekmiş. Ama filmin belki de en önemli yanı e, başrolleri Byung Lee ve Min Sik Choi paylaşıyorlar. Min Sik Choi'yu e, Old Boy'dan Hatırlayabilirsiniz. Güney Kore sinemasının en önemli oyuncularından biri. ve Bir süredir bu kota kavgaları nedeniyle protesto edip filmlerde oynamıyordu. Bu filmle tekrar bir dönüş e, yapmış ve bir psikopatı canlandırıyor. Deli bir katil. E, çok da zeki tabii aynı zamanda. E, zevk için öldürüyor. E, ve dediğimiz gibi bir hayli kanlı, gerilimli e, ama iyi yapılmış e, Güney Kore gerilim korku sinemasını sevenler için haftanın filmi Şeytan'ı gördüm. Uzunca olduğunu da söyleyelim iki saatten fazla. Evet, 144 dakika. ve Sağlam bir mideye sahip olmanız gerekiyor. Ama hani korku korku diye Ben seyredebildiysem. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra dokumentarist ekibiyle devam ediyoruz. Festivalde hakkında bir belgesel gösterilecek olan Rosa Eskinazi'den dinliyoruz şimdi. 1953 kaydı Eminem. Eskinazi'den dinledik, Eminem. Evet, Dokümenterist İstanbul Belgesel Günleri önümüzdeki hafta başlıyor. 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında İstanbullu belgesel severlerle buluşacak. Ee, konuklarımız var şimdi Dokümenterist'ten. Evet, Necati Sönmez ve Emel Çelebi e, stüdyomuzdalar. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, 31 Mayıs'ta başlıyor dördüncü defa. Biz galiba ilkinden beri ya da ikinciden beri konuk ediyoruz sizi ve her seferinde aa evet. yine oldu hayret falan diye devam ediyorsunuz. 2008'den beri geliyoruz. Ee, evet. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Ve bu sefer bayağı bir destekçi de var bütün konsol. Öyle mi görünüyor? Öyle görünüyor bilmiyorum. <gülüyor> Basın bülteninde hepsini yazmışsınız ha. da. Ha. Ee, Ama ana sponsorumuz olmadığı için ha. hala çekiyoruz. Evet. Hala amatörce yürütüyoruz. <gülüyor> Onu hemen buradan yine duyuralım. Destek mevzusundan olabilir. açılmışken gerçekten şey, çok değerli destekler bütün bu şeyler. Onlar olmasa zaten festival hiç olmazdı ama e, şöyle destekler yani her konsolosluk kendi yönetmeni, kendi ülkesinden gelecek diyelim bir yönetmenin hı hı. işte masraflarını ya da filmin bu tarz ama hı hı. her ülkenin böyle bir şeyi yok. Yani çok az sayıda bizim 40'a yakın ülkeden filmimiz var işte yaklaşık beş tane konfüszun kendi filmlerine böyle bir desteği var yani böyle bir destek gelen ama mesela konuklarımızın hepsiniz sağ olsunlar onlar sayesinde ağırlayabiliyoruz. Evet hemen filmlerle başlayalım. Konukları ve ekstra etkinlikleri de konuşuruz. iki tane zaten özel e, bölüm var. Retrospektif uh -huh. tadında. Uh -huh. Onlarla başlayalım isterseniz. Bayağı da e, her zamanki gibi kalabalık bir program. 80 film, 40 konuk. E, onur konuğunuz Helena, soyadını lütfen. Treştikova. <gülüyor> e, çek sinemasının, çek belgesel sinemasının en önemli isimlerinden biri. Evet. Ee, hani niye onu tercih ettiğinize dair bir şeyiniz var mı ya da hani izleyicilerimize biraz bilgi verir misiniz hakkında çünkü belgeselciler genelde çok fazla tanınan isimler olmuyor. Evet, e, Helena Trestekova e, bu alanda çok önemli isimlerden biri gerçekten. E, belki siz de biliyorsunuz e, filmlerini bazen 15-20 yıla yakın sürelerde çekiyor belgesellerini. Bu da demektir ki karakterlerini o kadar yıl boyunca izliyor. Siz onun filmlerini izlerken onların hayatlarındaki önemli dönüm noktalarına e, tanık oluyorsunuz. Onlarla birlikte gülüp acılarını paylaşıyorsunuz ve üzülüyorsunuz gerçekten. Çünkü bir karakterin film çekimi sırasında kızı ölmüş olabiliyor. Ya da işte uyuşturucu müptelası bir kadının başına gelenleri izliyorsunuz... Ee... Kendisinin e, altı filmi var e, festivalimizde retrospektif. E, bir de Masterclass verecek ayın dördünde e, ve zannediyorum Masterclass'ta hep e, bu merak ettiğimiz mevzuları bize anlatacak e, nasıl bu kadar yıl boyunca bir karakteri sabırla izleyebildiğini. E, i̇lginç filmlerinden biri de e, evlilik hikayeleri ve çok eski yıllarda başlamış bunları çekmeye. Ee, ve 20 yıl sonra diyelim işte 5 yıl boyunca izleyip çektikten sonra e, 20 yıl sonra da izlemiş karakterlerini e, çok genç yaşta evlenen e, karı kocaların boşandıklarını işte çocukların e, bazen babada annede kaldıklarını ve bu yaşanan acılara tanıklık etmiş. E, evlilik hikayeleri ve Susanna ve Stanislav'ın e, öyküsü de bunlardan biri ben herkese görmelerini tavsiye ediyorum. Ee, Röne de yine e, Trash Likova'nın filmlerinden 2008 yılında Avrupa Film Akademisi'nin en iyi belgesel seçtiği film. Onu da hemen evet. evet. Son yaptığı film Katka'da şu anda bayağı uh -huh. dünya festivalerine dolaşıyor. E, bu iki film de Emel'in bahsettiği işte çok uzun süreli gözleyerek uh -huh. çekilmiş e, gözlemci belgesel türünün çok önemli örneklerinden... E, bir şey belki daha söylemek lazım. Helena Destikova bütün bu süre boyunca bir yani bir konuyu şimdi siz bir yere gidip 6 ay, 3 ay, 5 ay neyse çekim yapıp bir bir şey yaptığınızda başka bir şey bir insanla 20 yıl geçirip neredeyse aralıklı da olsa bir buradan bir film çıkarmak çok çok başka bir şey. ...acayip ben, <gülüyor> bana yani tuhaf geliyor aslında. Şeyi hatırlatıyor biraz pardon. <gülüyor> Michael Aptid'in Seven Aptid'leri evet. vardır. Yedi yılda bir gibi. Evet orada da aile dönüşür. hikayeleri var. Evet. Evet. Karakterleriyle de ilişkisi çok ilginç. İşte Rönle'nin o... e, Treştekova'nın kamerasını falan e, çaldığı söyleniyor. <gülüyor> evet. Sonra da ama yine çekme devam etmiş yani yönetmen. Ya böyle olunca yönetmenle karakter ilişkisi de filmin e, içinde öykünün bir parçası haline geliyor. Bahsettiği olayda da işte filmini kendini çekti. ona küçük bir kamera teslim ediyor ama adam e, küçük suçlar işleyen yani sürekli böyle bir sabıkalı diyelim tırnak içinde e, kameraya el koyuyor satıyor falan mesela kaybettim <gülüyor> diyor. Böyle şeyler bunlar da hikayenin içinde olabiliyor. E, bir de şeyin yok hiçbir zaman nereye varacağını bilemediğiniz bir hikaye çekiyorsunuz. Bir sinemacı için de kabus gibi bir şeydir aslında. Hı hı. Ya da o karakterin diyelim 10 yıl sonra hangi modda olacağını sizin de devam edip etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Yani pat diye hani sizi hı hı. aman e, ben sıkıldım deyip hı hı. yani bütün bu riskleri göze alarak yapabilmesi çok müthiş bir şey. Evet ama bir senede çektiği filmleri de var. Hitler, Stalin ve Ben ama e, e, tarihsel bir e, dönemi. E, tek bir yaşlı kadın karakter üzerinden hem de ee, hani bizim tabiri caizse konuşan kafalar diye tabir ettiğimiz bir şekilde çekmiş e, arşiv görüntüleriyle birlikte. Fakat çok sürükleyici ve hem Hitler döneminde hem de e, Stalin döneminde acı çekmiş e, çek, e, çek, o zamanların Çekoslovakyasında yaşayan bir Yahudi e, bir kadının ağzından dinliyoruz. Ee, bir de Carmen hikayesi var. O da opera dünyasından bir öykü galiba. Evet. O da mesela aslında şey bütün bunlar Şöyle seçtik seçki Helena Reştikova'nın e, yelpaz, yel, çalışma yelpazesini yansıtacak şekilde. Yani bu bahsettiğimiz şeyler son dönem örnekle 15-20 yılda çekilen film ama öncesinde çok daha değişik. E, Carmen Story'de bir e, Carmen operasının sahnelenişinin perde arkası. İşte kaç ay sürmüşse o hazırlık dönemi o dönemi kapsayan bir karakterin etrafında dönen çok daha değişik böyle... Esprili, hafif, güldüren e, hem e, o e, karakteri yani Carmen Operası'nın başöründeki sanatçının bir yönetmeniyle yani operayı yöneten insanla ilişkisi üzerine kurulmuş e, bir film. Bayağı değişik diğer filmlerinden. Ee, yani Treştikova zaten bilip sevenler varsa bol bol <gülüyor> doyacaklar. Bir de e, Kanadalı bir antropolog ve sinemacı var. Aslında Hı? evet ben de onu sormak istiyordum. Evet. Bu etnografi ve belgesel sinema Hı. bölümü benim de en çok ilgimi çeken bölümlerden biri. Ee, Aslında balıkçı diye okuyabilir miyiz? Hı -hı. Tabii. Evet. Balıkçı mi? diyor kendisi <gülüyor> ama. <gülüyor> ben de sizden duyayım diye bıraktım şeyi. <gülüyor> Babası balıkçıymış. <gülüyor> evet, dedesi, dedesi evet. Karaköy. Galata doğumlu değil mi? Galata. Yani, yani İstanbul, İstanbul, Karaköy'de Karaköy, balık evet. tüccarıymış. Oradan gelmiş. Tabii kendisi öyle telaffuz etmiyor hiçbir zaman herhalde balıkçı diye ama... E, Azen balıkçı da yani bizim de daha önce bilmediğimiz itiraf etmek gerekirse ama dünyada antropologların e, diyelim antropoloji çevre, çevresinde çok bilinen görsel antropoloji <gülüyor> alanında önemli bir isim. E, bizi tanıştıktan sonra işte buraya getirtmeklerin yollarını aradık. Çok da yaşlı şu an yani 83 yaşında. Sofya'da yaşıyor emeklilik hayatında ama hala aktif, hala bir takım atölyeler yapıyor. İşte gençlere belgesel çekme teknikleri öğretiyor. O da bizim Türkiye'yi tanıtmak istediğimiz bir isim, öyle diyelim. Evet, hem onu Yeniden belki e, babasının memleketine hani getirmek <gülüyor> için. Arada bilmem hiç Türkiye üzerine yapmış olduğu bir iş var mı yoksa? E, Maalesef yok de. değil yok. mi? Yani, Eskimolar üzerine evet. E, evet. çalışmaları Vay. var Kanada'da. Afganistan'da e, çektiği e, Pashtun kültürü üzerine yanılmıyorsam bir film var. Sibirya'da Hı -hı. yaptığı işler var. Etiyopya'da, Afrika'da. Hı -hı. Ama en çok Kanada'da e, Arktik, e, Kuzey Kutbu. Kesiminde yaşayan netsilik eskimoları üzerine yaptığı iş çok uzun bir proje. O biliniyor. Deniz Buz Kampı'nda kış. <gülüyor> Görsel antropoloji son dönemlerde en çok ilgi duyulan alanlarından biri. Benim de gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı tüm antropoloji programlarında mutlaka bir belgesel sinema dersi de koyuyorlar evet. artık. <gülüyor> Gençler çok daha meraklı. Evet. evet. Zaten kendisine ben belgeselciyim demiyor. Film çekiyorum demiyor ama büyük alçakgönüllülük gönüllülük gösteriyor. Çünkü filmlerini tabii ki gördük. Son emekli döneminde de Bulgaristan'da filmler çekmiş. Onlardan biri de Eftimdi'nin bir aylık yaşamı, yaşamında, bir, yaşamında bir, ay. bir ay. Özür dilerim. Hı. Emekli bir karı kocanın işte 60 dolarlık bir maaşla günümüz Bulgaristan'da Bulgaristan'ında da nasıl geçindiğinin ibretlik hikayesini çok yakın karelerle, yakın plan karelerle. Izli izliyoruz filmde. Asen Balıkçı ile bir de e, atölye çalışması evet. e, gerçekleştirilecek. Onu da duyuralım hemen. 3 Haziran Cuma günü saat 4'te Akbank Sanat. Evet onu da Ankara'da Koza Vizuel isimli bir oluşumun e, içindeki arkadaşlar yapacak. Yani bir anlamda onlarla Hı -hı. Türkiye'de aslında görsel antropocu üzerine çalışan çok az Hı -hı. insan var. E, onlarla Asen Balıkçı'yı buluşturmak Atölyesi diyebiliriz. Evet biraz filmlere de bakalım tek tek. Benim bunların <gülüyor> arasında özellikle duyduğum uzunluğuna rağmen de herkesten hep çok iyi şeyler duyduğum. <gülüyor> Nikolay Ceauşescu'nun otobiyografisi var mesela geçen sene Kanda'da gösterilmiş. Andrei Uyitsa'nın yaptığı bu Ceauşescu'nun evet. bir portresi. Ama evet. tamamen propaganda filmlerinden kesitlerle işte Çavuşeskun'un Esku'nun hem kendi ülkesinde üretilen hem de ziyaret ettiği ülkelerde çekilen işte o karşılamalar ve propaganda evet. filmleri ve tabii ki o dönemde o, zaten. <gülüyor> o rejime tanıklık eden insanlar seyrettiklerinde çok öfkeleniyorlar. Biz dışarıdan o kadar bilemiyoruz ama Romanyalı arkadaşlarımız çok büyük evet. öfkeyle bahsediyorlar. Yani kendileri ekmek bulamazken o filmde Çavuşeskun'un Esku'nun böyle bir fırına girip rafları işte ekmekler, keklerle dolu bir fırındaki ekmekleri denetlediğini görüyoruz mesela. Bayağı da uzun bir film yani. Evet, sonra. 3 saate yakın bir. Evet, evet, onu tek bir gösterim peremizesinde hmm. o özel gösterim olarak tek bir seansa koyduk meraklısına. <gülüyor> evet, çünkü ben Rotterdam'da duydum. Uzun olmasına bakma. Mutlaka git denen <gülüyor> filmlerden biriydi o. Evet. gidememişti. <Gülüyor> ee, onun dışında e... aslında o pardon o film e, min, e, içinde yer aldığı bölüm önemli onun altında çizmek çizmek lazım e, bu en tipik yani en önemli filmlerinden biri o bölümün postkomünizm dönemi e, ve bu dönemin içinde Romanya Romanya'yı da özel bir yer ayırdık çok özel bir ülke o deneyim son 20 yıllık deney, yaşadığı 20 yıllık deneyim anlamında hem de hem de gerçekten çok da iyi belgesellerin çıktığı bir yer, bir ülke. Dolayısıyla hem Romanya'dan çıkma bir film hem de bu bahsettiğimiz dönem karakteristiklerini çok iyi anlatan bir film olarak önemli. Postkomünizm döneminin e, hikayeleri zaten belgeselin, şimdi o ülkelerde Doğu Blocu dediğimiz ülkelerde çıkan e, oradan çıkan belgeselin çoğunun konusu aslında. Çünkü birebir yani halen böyle içinde ...yaşadıkları bir geçiş döneminin hikayeleri bunlar. Biz de onlardan oluşan bir seçki yaptık. Bayağı geniş evet, bir geçen şey Geçen seneden beri düşünüyorduk aslında ve geçen sene de evet. programımızda aynı konuda ilgili filmler vardı ama... E, ...o kadar çok film var ki bu konuda bu sene de yine program oluşturduk. Evet. Bir de konuğumuz var Romanya'dan Alexandru Solomon. E, onun da Kapitalizm Geliştirilmiş, For, Geliştirilmiş Formülümüz adlı filmi yine aynı seçkide yer alacak. Zaten hani belgesel dışında kurmacada da Romanya sineması son dönemlerde evet. müthiş bir evet, atılım evet. yaptı. Hatta çoğunlukla da o filmlerin ortak özelliği gerçekçi ve neredeyse belgesel vari ya da hatta evet. sinema verite. Hı -hı. Yani birilerinin bir şey anlattığı belgesel değil de hayatı olduğu gibi ve olduğu hızda yansıtan filmler. Yani e, 4 ay, olmaları. 3 hafta, 2 gün <gülüyor> tam öyle. Evet. Ee, o yüzden belgesellerini de görmek bu bağlamda ilginç olacak. Bir de üniversite meydanı var sanırım yine. Üniversite meydanı, meydanı çok ilginç bir film aslında. E, 91 tarihli o da bir tür özel filmlerden biri. Üniversite Tam hemen sonrasında Çavuşesku'nun düşmesinden ve idamından sonrasında yaşanan o kısa sürede bir sürü şey var. Ee, çok ölümle, hadi yani binin üzerinde insanın da öldürüldüğü inanılmaz bir hı hı. kıyım yaşanıyor. Ee, bir bir sene kadar geçtikten sonra e hiçbir şeyin değişmediğini düşünen öğrenciler ve diğer Gençler. muhalif kesimler, Bükreş'in meydanındaki üniversite meydanı denen yerde e, oturuyorlar. Bir tür tahrir meydanı şeyi oluşuyor ve aylarca, haftalarca, aylarca orayı mesken tutuyorlar. Bir tür e, komün hayatı başlıyor. Sonunda orası kanlı bir şekilde bastırılıyor bu kalkışma. Bunun hikayesi içerden o sırada çekilmiş görüntüler, bunun, e, bu eylemin de parçası olan yönetmen tarafından yapılmış bir film o. Evet, bugünlerde izlemek izlemekte çok anlamlı olacak. Evet. Evet. Şimdi bir müzik arası verelim. Ee, devam etmeden önce e, Treştigova'nın e, çektiği bu Carmen hmm. uyarlaması oh. üzerine olan <gülüyor> Dagmar Pekova'nın Carmen uyarlamasında. E, Birebir opera e, versiyonu e, değil ama e, Pekova'nın başka bir konserden kaydını Carmen'den e, ufak bir bölüm hmm. dinleteceğiz. <gülüyor> Bir Evet, e, dokumentarist konuğumuz, duyduğumuz ses de Dagmar Pekova'nın sesiydi. E, Pekova'nın sahneye koyduğu bir Carmen e, operası üzerine bir de belgesel var festivalde. Onur konuğu Helena Treştikova'nın çektiği Carmen hikayesi. Bu filmin, aslında e, filmden bahsettik ama şeyi karakterinin şöyle ilginç bir tarafı var. Hiçbir e, operas sanatçısı gibi değil. Adeta bir rak <gülüyor> e, <gülüyor> müziş yeni gibi sahnede dolanıyor. <gülüyor> kısacık saçlarıyla. E, ço çok ilginç bir film. İyi bulmuşsunuz siz de müziği. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada stüdyomuza bir konuk daha geldi Dokümentarist ekibinden. Selen Çatal Yürekli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Selen de Dokümentarist ekibine yeni katılmış ve bize biraz da daha... Hani filmlerden, organizasyondan o da bahsedecek. Ee, dokumentarist zaten bol bol gönüllülerin, e, zaten organize edenler de gönüllü olarak yapıyorlar bu işi. Ee, yürüttüğü bir festival. Biraz o yönünden de bahsedelim. Ee, ben hani filmlerden ziyade dediğiniz gibi organizasyon kısmına ve benim yeni girerek nasıl bulduğumla başlayayım. Ee, ben bu kadar Amatör bir ruhun bu kadar profesyonel bir iş çıkartmasından mutlulukla çalışıyorum açıkçası. Ve diğer bütün bize yardım eden gönüllülerimizde de aynı hevesi görüyorum. Ee, organizasyonda e, ufak bir ekip olarak başlıyor başlangıçta ardından gönüllülerimizi arıyoruz ve iletişime geçiyoruz. Ee, i̇letişimde mail üstünden götürüyoruz ardından görevde alma oluyor. Bu görev dağılımında da rehberlik veya gelen yurt dışından gelen konuklara, gelen konuklarımıza rehberlik veya standlarda bize yardım edecek arkadaşlarla ilgileniyoruz. Ee, Bu biz... seneki mekanlardan da bahsedelim biraz dinleyicilerimize. Ee, hangi mekanlarda gösterimler olacak, etkinlikler olacak? Ee, etkinlikler e, Peram Müzesi, Ak Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve e, İFE. C İFE Cezayir, Cezayir dağılıyor gözlemlememiz. Büyükşehir mekânlarımız iki ayrı mekan. Evet, Beyoğlu'nda tur atacağız seyirci, dokumentarist oynayacak. Aynı zamanda Şimanoğlu Mekoroda da birkaç yan etkinlik ve onlara bağlı film gösterimi olacak. Bu arada hemen söyleyelim ee, yan etkinlikler, atölyeler, sinema dersleri ücretsiz. Festival biletleri de 4 lira ve May bilet üzerinden alınabiliyor. Yani film festivallerinde evet gündüz ucuz bilete falan alışıyız ama bütün biletlerin 4 lira olması hakikaten e, bayağı zor bir iş. Yani bunu kabul ettirmemiz de kolay olmadı aslında çünkü belgesel biliyorsunuz böyle bedava izlenen bir şey olarak biliniyor. <gülüyor> Ders yerine. <gülüyor> evet ceza olarak da ceza, evet, televizyon gösterilen... <gülüyor> ben onun ciddi ciddi değişmeye başladığını düşünüyorum Kesinlikle. ülkemizde. Yani dünyada zaten hani çok başka türlü bir ivme kazanmış durumda belgesele merak konusu ama ülkemizde de baktığımızda diğer festivallerin içinde bile belgesellerin kapsadığı alan gittikçe evet, evet. E, artıyor <gülüyor> ve diğer bölümleri ele geçirmeye başladı Kesinlikle. belgesel. <gülüyor> Değil mi? Farklı tematik bölümler altında her yerden belgesel geliyor. Belgesel üstüne çalışan yönetmenler geliyor. Kurmacadan tanıdığımız çok önemli yönetmenler belgeselle yeni <gülüyor> şeyler denemeye başlıyorlar. Çok iyi gözlemişsiniz bir <gülüyor> şey de geçen hani film festivali yeni biten festivalde de en iyi filmler karşımıza evet. çıkan belgesel bölümündeydi. Biz bunu aramızda çok konuştuk <gülüyor> çünkü izledi en, en iyi filmler neydi sayıyoruz hepsi belgesel yani hakikaten... <gülüyor> kurmacada böyle biraz hayal kırıklığı ama belgesel evet. gittikçe bizi daha çok heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu arada Türkiye demişken festivalde Türk filmleri de var onu da hemen söyleyelim. E, Siyah seçkisi ve Türkiye Panorama başlıkları altında e, seyirciyle buluşacak. Epey de iddialı bu senin e, evet. en önemli Türk belgeselleri o, de olacak. Hı. Onlara bağlı bir de ödülümüz var. Geçen yıldan beri başlayan e, bir yarışmamız yok ama bir ödülümüz var. İşte bu Türkiye'den katılan filmler içinden genç yönetmenlere ait yani birinci ya da ikinci filmi ise e, o filmlerin içinden birine bir e, yeni yetenek ödülü adıyla 1000 Euro değerinde bir ödül verilecek. Onun jürisini de hemen e, duyuralım Bayağı iyi bir jürisi var. Marjolene Bonstra o, Hollanda'dan. E, Maalesef Marjol'in son dakika iptal anda. etti. Ama cürinin e, son durumu şu. Şöyle kesinleşti. Aylin Aslım, Derviş Zahim, Teron Patterson Bahçeşehir Üniversitesi'nden e, Sevin Okyay ve e, Daniel Stork Hollanda konsolosluğu e, Kültür Ateşesi. İyi bir cürimiz var. Yani kimilerinin dediğine göre Antalya cürisinde beş fazla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada e, Açık Radyo dinleyicilerine Çok ilgisini çekecek bir bölüm daha var Onu da biraz açmak istiyorum bence e, Aslında hani e, gündemi Dünyanın gündemini takip eden Herkes için Arap dünyasından belgeseller Bence kaçırılmaması gereken Bir de hani Arap baharından bahsediyoruz Sürekli herkes evet. yazıyor ama Malum bizim medyamızın, gazetelerimizin en zayıf tarafı yabancı haberlerdir, dünya haberleri. Evet. Ee, hep Orta Doğu'da, Arap dünyasında ne olup bittiğini böyle üstün körü konuşuruz. Ama çok enteresan belgeseller var. Ee, hı hı. Değil mi? Orada benim hani dikkatimi çeken bu mesela 12 Kızgın Lübnanlı'yı e, evet. çok enteresan evet. bir proje. Hapishanede e, mahkumların e, şey e, ortaya koydukları bir oyun, bir oyun çalışması var. E, onun dışında yeni belgesellerle beraber 70'lerden de e, bir evet. takım çalışmalar görüyoruz biraz onlardan Hı -hı. da bilgi verebilir misiniz? 70'lerden olan filmler Ömer Amiralay'ın Suriye'nin en önemli belgesel sinemacısı Pek Suriye'de hani belgeselde de sinemada da adını çok nadiren duyduğumuz ülkelerden biri ama e, Ömer Amiralay e, sürgünde yaşayan e, daha önce e, ölümüne kadar Fransa'da ve maalesef Şubat ayının başında e, genç yaşta aramızdan ayrılan e, bir usta onun anısına bir bölüm açtık ...onun filmlerinden üç tanesini gösteriyoruz. Ee, onun dışında bahsettiğiniz e, Lübnan'dan iki önemli film... E, ...Abu Zaydi Beklerken ve 12 Kızgın Adam. E, 12 Kızgın Lübnan'dı. <gülüyor> e, yani son... Hani ...tabii ki bu kadar sıcak yaşanmış bir iki ay önce yaşanan şeylere dair... ...belgeseler henüz çıkmadı ortaya. Onlara dair değil ama... Bu yaşanan bahar e, tırnak içinde nin arka planını bir anlamda gösterebilecek o dünyayı biraz daha bizi yakınlaştıracak filmler bunlar. Bir tane daha önemli bir e, film var maalesef o da bir anma filmi. E, yine Nisan ayında daha yakın bir zamanda Filistin'de öldürülen Juliano Merhamis. E, onun yaptığı bir film var onu an hmm. anmak üzere Anlisi o filmi. Evet. Arna'nın Çocuklarım. evet. Onu göstereceğiz. O gösterime de Udi Aloni katılacak İsrail'den. Bir daha yine Hollandalı iki yönetmenin çektiği Çığlık adlı bir film var. İki yönetmenlerinden biri Esther Gold yine konuğumuz olacak. O da Lübnan ve İsrail arasında gidip gelen Lübnanlı gençlerin sorunlarının ikilemlerine değiniyor. Bol bölüm pek çok da ilginç film var. Diğer bölümlerden de kısaca bahsedecek olursak aslında uluslararası panorama hani daha genel bir bölümümüz de var. Bir de tabii bizi belki daha çok ilgilendirecek olan müzik filmleri bölümümüz var. Bir hani hmm. radyo olarak ondan evet. da biraz bahsedelim. <gülüyor> evet. evet. Rosa Iskandar'ın hayatının anlatıldığı benim Tatlı Kanaryam diye mi çevirdik onu <gülüyor> en <son? Evet. gülüyor> çok düşünmüştük ismini. Herhalde o müzik bölümündeki filmlerin ilk göze çarpanı Evet İstanbul Selanik Atina hattında Roza Eskinazi'nin evet, müziklerle öyküsü Türkiye, İsrail ve Yunanistan'dan da birer müzisyen eşliğinde. Evet, evet. Onlar da gösterime gelecek bir kısmı en azından burada olacak ekibin. Geçen iki ay önce Selanik Belgesel Festivali'nin açılış filmiydi bu. Selanik Belgesel Festivali Avrupa'daki en büyük belgesel buluşmalarından biri. Çok büyük bir coşku yarattı. Yani böyle salondaki enerjiyi öyle yani elle tutulur bir enerji vardı ki aslında biz bu filmle ilgili daha özel bir şey yapmak istiyorduk ama bütçe maalesef. Yani bir konserle beraber o müzisyenlerin de konser verebileceği öyle bir bütçemiz olsaydı çok iyi olacak. Böyle bir şeye girişecektik ama evet Rosa'nın kendisine çok onun müziği var filmde. Yani Rosa'nın hikayesi anlatılıyor ama onun şarkılarını yeniden yorumlayan üç kişinin yol hikayesi bir anlamda. Bir de Romanya'dan <gülüyor> enteresan bir film var. Şu e, kar kolektif proje Evet, evet. O da folklorik ya da geleneksel müzikle son derece e, ultramodern elektronik müziği böyle harmanlamaya çalışan bir insanların hikayesi. Evet, Romanya'nın farklı bir yüzünü de göreceğiz o filmle. <gülüyor> Bu arada demin söylemedik daha e, antropoloji falan dediğimiz e, dönemde o isimdeki belki o daldaki belki de en meşhur isimlerden biri Jean Rouch'un evet. e, Çılgın Efendileri de oynuyor. Evet. Şimdi Asen Balıkçı'dan bahsettik. Asen Balıkçı, Jean Rouch'la aynı kuşaktan hatta yakında arkadaş birisi. E, o filmin yapıldığı dönem işte tam da Asen Balıkçı'nın e, o Eskimo meşhur Eskimo filmlerini de yaptı. Yani o dönemde görsel antropoloji ya da etnografik film deyince akla gelen filmlerden birkaçı bunlardı. Can Ruş'un o filmini de bu vesileyle e, göstermek iyi olur diye düşündük. Bayağı da çok yani üzerine tezler yazılmış. Bir klasik. Çok tartışılmış. Çok da eleştiriye açık aslında. Evet. Batı evet. Afrika. E, evet. Daki. Yani film Batı Afrikalıların ee, Kolonyalist beyaz adamı nasıl gördüğünü nü, anlattığını iddia ediyor filmin yani yönetmenin Can Rush'un şeyi bu tezci ama bir anlamda da aslında Can Rush gibi beyaz bir insanın oradaki <gülüyor> siyahlara nasıl baktığını da gösteriyor. Kabilenin sırları o da ha, o çok önemli. Evet, ee, yani aslında antropoloji belgesel ...üzerine azıcık hani merak eden kafayı ona herkesin görmesi gereken inanılmaz e, şok edici diyeyim, bir film bu. Kabilenin sırları e, Amazon'da Yanomami Kızılderilileri e, üzerine çalışan antropologların... E, ...hikayesini anlatıyor diyeyim. Daha doğrusu oraya ne tür... E, ...neler götürdüklerini... ...onların hayatını nasıl mahvettiklerini aslında. Evet antropoloji de bayağı bilinen bir... Ee, ...hikaye o yanılıyor. Evet. Ee, yani sicilinin çok temiz olmadığını... ...aslında antropolojik... E, ...tarihinin gösteren inanılmaz. Yani böyle e, izledikçe ben... ...şeyden şeye giriyordum. Her 10 e, dakikada yeni bir gerçekle... ...karşılaşmak filmde. Aslında film böyle röportajlar üzerine kurdu. Yani teknik olası, basit bir şey ama o kadar güzel şey, röportajlar ki e, çok tartışılmış. Bir film yönetmeni de tanıyorsunuz. Jose, Josep Padilha, bu Elite Squad falan gibi filmlerde yapan, Kurmaca filmler yapan, evet önemli yönetmenlerinden şu andaki. Evet. Ee, yan etkinliklerden de biraz bahsedelim. Trushkova ve Asen Balıkçı'yla buluşmaları söyledik. Ee, Uğur Kutay'la kamera'nın yan etkileri, Antropolojik Müdahale Atölyesi var. Çarşamba günü 1 Haziran'da biraz ondan bahsedelim. Evet Uğur hocamız belki Emel daha iyi anlatır ama geçen ee, yılda, yani sürekli bizim e, yanımızda olan e, değerli <gülüyor> ustalarımızdan biri diyelim akademisyenlerden. Geçen sene Kent Vilsenam üzerine çok iyi bir atölye vermişti. Bu sene de bu bizim temamıza yakın bir konuda. E, evet, antropolojik müdahale aslında anlatıyor birçok şeyi. Kameranın yan etkileri, antropolojik müdahale yani kameranın... Konusuna anlattığı bir karaktere nasıl bir müdahalede bulundu. Gerçeğe daha doğrusu ne tür müdahalede evet, bulundu. Kamerayı koyduğunuz anda çünkü gerçeğe <gülüyor> evet. müdahale etmiş olmaya başlıyorsunuz. Bunu hep başlıyorsunuz. tartışıyoruz ama orada tarihte, tarih, sinema tarihinden örneklerle bunu e, iki saat içinde analiz yani, edecek. 1 Haziran, e, Çarşamba akşamı saat 6'dan 8'e Akbank Sanat Merkezi'nde. Evet. Bir de e, BDC, aslında daha yakın tarihte bu hafta sonu belgesel geliştirme atölyesi evet. var. Ee, proje? Festivalden önce e, Dokumentarist Belgesel Geliştirme Otelüsü var. 28-29-30 günlerinde, Mayıs günlerinde. Bir de e, festivalin içinde e, Balkan Belgesel Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz e, Keşifler 2011 e, Belgesel Geliştirme Atölyesi var. E, tüm Balkanlardan içinde Türkiye'den de bir projenin olduğu e, Yasemin Bir Hekimoğlu ve Melisa Üneri'nin e, Yırtık adlı projeli, projesinin olduğu e, çeşitli projeler, yedi proje masaya yatırılacak ve e, incelendikten sonra e, yazım olan yazım yazımından çekim tarzlarına kadar ortak yapım olanakları da aranacak bu atölyelerde bir nevi köprüde buluşmaların belgesel versiyonu olarak evet bir yan etkinlik daha var Selam bahsedecek bize şimdi ee, 3 Haziran Cuma günü e, dua gösterimlerimiz olacak akşam saatlerinde 8.30'da. buçukta e, yerlerimiz şu an anda... İlan edilmedi. Sanırım tünel büyük ihtimalle tünel meydanı olacak. Tünel meydanında saat sekiz buçukta Cuma günü. Her duvar bir perdedir, değil evet, mi Üst başlığıyla. Duvar, Aynen bu şekilde duvarları perdeye çeviriyoruz. E, Gözlemlemize bekleriz yine ücretsiz ve hani çekildiğinize kapmayın ama. <gülüyor> E, Bence mesela Emeyin Sokağı iniyor diyebilirsiniz. Sokağı'nda öyle Şimdi bir şey bunu oluyor, çok değil mi? düşündük, tartışıyoruz. Yani o yüzden tüneli, seçtiler. Arkadaşlar daha önce İstanbul'a gelip bir keşif yapmışlardı. Fakat tünel bir Alman performans grubu, Evet <gülüyor> Hamburg'dan gelen ve bir, bir sürü yerde. Fakat Emeğin Sokağı cuma akşamı o kadar gürültü, yani o çevre ...ses ve şık... O, ...kütliliği o kadar fazla ki çok zor olacak bir gibi... De, e, ...bir filmi yansıtacak... ...boş alan bulmakta zorluk çekiyorlar yani... yani evet, ...oraya perde oraya. gelmek gerekiyor... ...yani bütün bir be, bölgeye bir tur olur. gibi olacak... ...dolayısıyla Durumu. o çevrenin... ...müsait olması gerekiyor... ...bir takım film gösterimleri için... Evet dolu dolu bir belgesel haftası. Ee, onu e, hemen kapatmadan önce şeyi de soralım. Nereden takip edebilir dinleyicilerimiz e, gösterim mekanı olarak 3 Haziran'daki bu. E, Her magari. duvar bir perdedir. Uh -huh. Onu web sitesinden inanacağız, bolca duyuracağız. Şöyle oluyor aslında zaten. Bir gün önceden mekanları yani e, buluşma noktası belli oluyor ama mekanları bir gün önce onlar seçip filmleri de o mekanlara göre seçiyor. Yani programı son dakika belli olan bir etkinlik. Bir de kendi izleyicisini kendi de çekiyor. Hani Fareli Köy'ün kavaltısı vardır ya. insanlar bir <gülüyor> ses bir gösteri olunca hemen bakıyorsunuz izlemeye başlıyorlar. Ee, Kosova'da biz görmüştük. Prizren'de ilk tanışmıştık kendileriyle. Çok eğlenceli bir etkinlik oluyor, olup çıkıyor. Evet. Dokumentarist.org adresi. Ee, Yerin belli değil ama tarihi kesindir. Bu dua gösterimlerimizin Ufak bir ekleme yapalım. MyBilet üstünden biletlerimiz satışı var. Yalnız etkinlik alanlarında da kapıdan yine bilet alabiliyor izleyicilerimiz. Evet son dakikada kapıya da gidebilirsiniz. Onu da <gülüyor> söyleyelim şimdiden. Ve web sitesinde takip etmeye devam ediyoruz. Dokumentarist boyunca. Evet o zaman Rosa Eskinazi'den bir e, parçayla bitireceğiz programımızı. Çok teşekkür ediyoruz Dokumentarist ekibine. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz <gülüyor> çağırdığınız için. Daha nice Dokumentaristlere hep <gülüyor> beraber diyelim. İme Prezakias dinleyeceğimiz parça. 1930'lardan bir kayıt. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. <gülüyor> Nefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve guru Seven